Amma ba'd fa in astaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa shada al umuri muhdathatiha 15 Ekim 2011 cumartesi Selefin fehmi bağlamında Kur'an ve sünnetten delilleri ile ezan ve kâmet meseleleri derslerimizin ikinci dersi. Geçen dersimizde, yani ilk dersimizde ezanın lugat ıslahî manalarını, keza kâmetin lugat ıslahî manalarını anlattık. Ezanın faziletini, kâmetin faziletini anlattık. İmamlık mı daha eftaldir? Yoksa işte ezan okumak mı şeklindeki görüşleri beyan ettik tercih kısmını zikrettik ve dedik ki önümüzdeki ders için yani bu ders için meselelere giriş yapacağız dedik ve bu dersle birlikte inşallah bugünkü dersle birlikte meselelere giriş yapıyoruz şimdi birinci meselemiz ezan ve kavmet için niyetin vacip olup olmaması meselesi birinci mesele neymiş Ezan ve Kamet için niyetin vacip olup olmama meselesi. Şimdi kardeş, cumhur ulemaya yani malikilere, şafilere ve hanbellere göre ezan ve Kametin sahih olması için, ezan ve kavmetin sehhati için niyet şarttır. Bu cumhur-u ulemanın görüştür. Şayet bir kimse mesela, diyorlar ki bir kimse öğretme amaçlı birisine ezan okursa, yani ezan okursa birisine öğretme amaçlı veya kâhmet getirirse birisine öğretme amaçlı. Burada niyet hasıl olmadığı için, niyet getirilmediği için, kalben bu tabii niyet kalben olur. Bu kalben bu niyet getirilmediği için, vaktin ezanını okumaya veya namazın kâhmetini getirmeye niyet etmediği için bu ezan ve kâhmet geçerli olmaz. Mesela şöyle bir örnek verelim. İkindi namazı dörtte okuyor ve bir hoca talebesiyle, e, talim içerisindeyken, yani talebeye dini bazı ustalar öğretiyorken dedi ki gel sana ezanı öğreteyim. Ve çıktı minareye, mikrofonu da açtı. Tam dörtte ezan okumaya başladı. Bu da ezana denk geldi. Yani ezan vaktine denk geldi. Tam namazın giriş vaktine denk geldi. Ama niyeti o çocuğa bu ezanı öğretmekti. Bu, bu ne? Bu ezan sahi olmaz. Bu ezan geçerli olmaz. Çünkü e, burada herhangi bir yani vakit için ezan okumaya herhangi bir niyet gerçekleşmemiştir. Durum böyle olunca bunun e ezanı sayılmamaktadır şer'i olarak. Aynı şekilde Kamet için de aynı şey söz konusu. Yani cumhur ulemaya göre ezan ve Kamet nedir? Ezan ve kâhmet için niyet vaciptir. Bu malikilerin, şafilerin ve hanbelilerin görüşüdür. Ancak hanifilere e veya şöyle söyleyeyim ancak hanifiler bunda muhalefet etmişlerdir. Hanifiler ne? Bunda muhalefet etmişlerdir. Onlara göre ezan ve Kamet için niyet şart değildir. Hanifilere göre ezan ve Kamet için niyet niyet şart değildir. Çünkü zaten hanifilerin usulünde maruf olduğu üzere bu cümleyi aklında tut. Çünkü bu e, cümle, ilmi bir cümle ve görüşler, kaviller, mezhepler arasındaki münakaşalar serd edildiğinde bu Lafsı kullanırlar genelde. Bu lafza yabancı kalırsan meselenin aslını fık edemezsin. Sadece bu, bu meseleyle alakalı değil. Çünkü niyetin bağlı olduğu birçok mesele var ki Hanifiler orada niyeti şart görmemekte, Cumhur ise şart görmekte. Orada işte şart görenler veya görmeyenler cihetinden baktığımızda e, kullandıkları bir ibare var. Bu ibare şudur. Ona geleceğim. Şöyle bir e, geriye alayım meselemizi Diyoruz ki Hanifiler burada Cumhur'a muhalefet etmişlerdir ezan ve kamet için. Onlara göre ezan ve kamet getirildiği zaman niyet şart değildir. Çünkü işte o cümlemize geliyorum. Çünkü onların usulünde şöyle bir şey vardır. Maruf olduğu üzere şöyle bir şey vardır. Niyet, hanefiler der ki, niyet maksatlar içindir, vesileler için değil. Niyet, bu çok ilmi bir cümle ve önemli bir cümle. Tekrarla onu. Niyet maksatlar içindir. Heh. Vesileler için... Değil. Meskiler, ha, değil. bu anlam itibariyle ki bunun anlam itibariyle ki bunun anlamını açacağız birazdan. Anlam itibariyle doğru bir anlamdır, doğru bir yaklaşımdır hanefilerin yaklaştığı. Ha, ama bu yaklaştıkları bizim meselemize uyuyor mu, uymuyor mu? Bu kayde bizim meselelerimize oturuyor mu, oturmuyor mu? E, buna geleceğiz. Ancak dediğim gibi bu e, genel anlamıyla, genel hatlarıyla kabul görmüş bir kaydedir ki Kur'an-Sünnet'ten alınmıştır e, ve bu kayde. E, alimler tarafından kabul görmüş bir kaydedir. O da niyetler yani i, niyetler maksatlar e, e, maksatlar evet maksatlar için şarttır ancak o maksatlara ulaştıran vesileler için şart değildir. Böylece açmış olayım açmış oldum cümleyi biraz daha ki daha da açacağım. E, niyet maksatlar için şarttır ancak o maksatlara ulaştıran maksatlara götüren vesileler için şart değildir. Uca, yani... Ezan vesile mi oluyor yani? Ezan. Evet. Şimdi onları açacağım zaten. Ezan bunlara göre vesiledir. Ezan namaz için bir vesiledir. Namazın vaktinin girdiğini belirtmek için sadece bir vesiledir. Yani tabir sahihse onlara göre e, maksatlar başlı başına bir ibadet olan şeylere denir. Maksatlar başlı başına ibadet olan şeylere denir. Vesileler için Vesileler ise başlı başına bir ibadet değil, ama asıl olan ibadete tabi olduğu için ibadetten bir parça e, kazanmış oluyor. Ama başlı başına sade bir katıksız bir ibadet değildir. Bunlara da vesile ediyorlar. Şimdi mesela bunu açacak olursak şöyle diyelim. Mesela onlar hanifiler abdest için niyeti şart görmezler. Abdest için de ha. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur. Ama bizler diyoruz ya e, vacibe götüren şey de vaciptir. Bunlar bunu kabul ediyor mu Hanifiler. Ya O vacibe götüren şey vaciptir ama bizim konumuzla alakası yoktur. Vacibe tamam. götüren şey vaciptir ancak bazı şeyler vardır ki e, niyet şart değil vacibe götürdüğü halde ki o birazdan gelecek. Mesela hanifeler bazı e, şeyler ispatlayacaklar. O vacibe götüren bir yoldur ama niyet şart değildir. Çünkü Vacib. burada mesele vacibe götüren bir şeyin <gülüyor> vacip olup olmaması meselesi değildir. Burada her vacibe götüren şey için niyet şart mıdır değil midir meselesidir. O yüzden bizim pardon maksatlara ulaşmak için senin kullandığın vesileler için maksata, maksatlara ulaşman için kullanacağın vesiler, vesilelere niyet şart mıdır değil midir meselemiz bu. Yani önünde senin. Kastettiğin bazı ulaşmayı e, kastettiğim bazı ibadetler var. Ulaşmayı hedeflediğin bazı ibadetler var. Ve bu ulaşmayı hedeflerken arada bazı vesileler kullanıyorsun. Bu vesileleri kullanırken, bu vesileleri kullanırken niyet şart değildir diyorlar her zaman. Çok basit bir örnek mesela. Sen şimdi diyelim ki e, e, helikopterle geziyorsun veya uçakla geziyorsun dünyayı. He? Veya uçakla dünyayı gezmeden önce, şunu söyleyeyim, hacca gitmen için hac vaciptir, doğru mu? Evet. Peki Türkiye'deki insan için haca gitmesi için, Türkiye'deki bir insanın hacca gitmesi için sefer etmesi şart gereklidir, değil mi? Evet. Yerinde durarak hacce demez, sefer edecek. Peki sefer de o zaman ne olmuş olur? Vacip olmuş olur. Var. Çünkü hac vaciptir, hacı ulaştıran vesileler de ne olur? Vacip olur. Yani ne? Mesela sefer etmesi. Değil mi? Peki e, sen şimdi uçakla uçuyorsun. Hadi Ama dediniz. Değilse... E, hadi diyelim ki e, niyetlendiniz paraşütle atlayalım. Atladınız bir de kendinizi nerede buldunuz? Kabe'de buldunuz. Hace demez misin yani? Veya e, Mikat mahallinde buldun. Hace demez misin? Niyet getirmedin diye. Şimdi konumu oraya geleceğiz. Anladın mı? O yüzden burada vaciplere ulaştıran şeyler vaciptir. Dolayısıyla da ulaştıran şeyler içinde niyet şart olmak zorunda diye bir kaydı yoktur. Anladık mı? O bizim meselemizin harici dışındadır. O yüzden mesela abdest meselesini ele aldığımızda Hanifiler dediğimiz gibi abdest için niyeti şart görmezler. Mesela derler ki bir kimse serinlemek için mesela abdest azalarını yıkasa. Mesela mahallende arkadaşlarınla top oynuyorsun. Serinlemek için abdest aldın eve terlisin. Ya şöyle başladın ellerini yıkamaya elin kirlenmiş. Sonra böyle işte yüzüne falan su vurdun. Tamam mı? İşte terini almak için. Baktın kolların falan hep çamurlanmış. Kollarını da falan yıkamaya başladın. Ondan sonra şöyle saçındaki tozları işte e, kaldırmak için e, ellerini ıslattın böyle saçlarını falan ıslattın. İşte ayağında e, e, çok terlemişti. Çıkardın çorabını falan abdest aldın. Anladın mı? Sonra aa dedin ki ben abdest azalarımı yıkamışım. Bunu abdestli sayayım. Hanefilere göre olur. Çünkü abdest için nedir? Niyet şart değildir. Bunun sebebi ne? Çünkü taharet nedir? Taharet. Taharet nedir? Vesiledir. Namaz ise nedir kardeş? Maksattır. Namaz maksattır. Asıl şeydir. Abdest de namaza götüren vesiledir. Dolayısıyla namaza götüren bu vesile ki bu vesile abdest, bu vesile için niyet gerekmez. Bu vesile için niyet gerekmez. Mesela şimdi ben bir hanife olarak senle şimdi diyelim ki münakaşa ediyorum. Şimdi davul kardeş. Allah Azze ve Celle bize Gerek kendi kitabında, gerekse de Resulünün diliyle, namaz kılan bir insan için, e, namaz kılacağı mekanı, e, yine bedenini ve namaz kılacağı elbisesi yani bu üç yeri, namaz kılacağı mekanı, yine elbisesi ve bedenini temizlemek için emretmiş midir? Evet, emretmiş. Hatta Kur'an'da biliyorsun, e, benim beytimi ta, e, tavaf edenler için ne diyor? Temizle diyor. Yine mescide işeyen e, bedevi Arap için ne diyor Nebi Sallallahu Aleyhi Bedevinin, bedevinin ne yap? Ee, e, i̇drarına bir kova su dökün. Yine baktığın zaman e, e, elbisedeki işte hayız kanını vesaire yıkamayı emrediyor. Yani baktığımızda bütün naslar ne gösteriyor? Bizim namaz için, namaz için, namaz için bizim e, üç şeyi temizlememiz gerekiyor. Bir, namaz kılacağımız yer. İki, namaz kılacağımız e, elbise. Üç de bedenimiz. Şimdi... Allah Azze ve Celle dedik ki bunu emrediyor. Gerek Resulü'nün dille de gerek e, Kur'an'ın önemli değil. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin emrettiğini yerine getirmek nedir? İbadet <gülüyor> midir? İbadet. İbadettir. Güzel. İbadetler için niyet gerekmez mi? Şart mıdır? <gülüyor> Gerekir. Bak delil mesela. Me amalu niyet. Ameller niyetler ile birliktedir. Doğru mu? <gülüyor> ha, demek ki ameller için niyet şartmış. Güzel. Şimdi senin elbisen kirlense. Ben şimdi Hanife olarak seninle münakaşa ediyorum. Senin elbisen kirlense. Doğru mu? Evet. Senin elbisen kirlense. Ve sen o elbiseyi evin bir köşesine atsan. Veya bahçene atsan. Tamam. Ne niyetle? Ya ben bunu bir ara yıkarım müsait olduğunda. Sonra yağmur gelse şiddetli bir şekilde. Ve o elbisenin üzerindeki bütün kiri izale etse. He? Bu elbiseni sen temiz sayacak mısın? Saymayacak mısın? Sayacak mısın? Ee, e, icmaen de, sayacaksın. İcmaen sayacaksın. Pislik kattın mı elbise temizdir. Doğru mu? <gülüyor> <Ha>. e, peki <gülüyor> sen burada herhangi bir niyet getirmedin. E, Allah Azze ve Celle de sana emretmişti elbiseni temizle. Ha? Peki <gülüyor> sen o zaman bunu pis mi sayacaksın? Veya bu amel yerine getirilmemiş olarak mı kabul edeceksin? Hayır. Hadi Ha, o zaman demek ki vesileler için abdest şart değildir diyorlar. Mesela sana başka bir örnek vereyim. Diyelim ki e, yine elbiseden örnek vereyim. Elbiseni e, elbisen kirlendi attın e, işte evin bir köşesine. Sonra yıkanacak diye işte e, attın sepete. Sonra yıkanacak diye. Tamam mı? Sonra yıkanacak diye. Sonra e, birisi geldi, birisi geldi, o elbiselerin hepsini attı makine. Ne oldu? İzahı oldu ya. Peki, yani o Allah'ın emri burada yerine getirilmemiştir. Baştan mı yıkadı diyeceksin? Hayır. Ha, yine de örnekleri devam ediyorum. Sen şimdi diyelim ki, mescide gitmek ibadet midir? Evet, ibadet. ibadettir. Ha, ibadettir. Peki sen? Diyelim ki arabayla gidiyorsun bir ciyete doğru. Gittiğin yerde mescit var ama niyetin cami değil. Birden ezan okudu mescidin önünde durdun. Ne olacak durumun? Yani sen geri dön. Niyet etmemiştin ibadet için. Hayır. Şimdi durum böyle olunca Hanifiler buradan yaklaşıyor. Diyorlar ki vesileler için. Tamam. Vesileler için. Ee, ibadet nedir? Şey niyet nedir? Şart değildir. Maksatlar için şarttır. Çünkü biz az önceki örneğe bak, verdi, baktığımızda şimdi az önceki örnekte biz az önce dedik Allah azze ve celle'nin emrini yerine getirmek için nedir? Allah azze ve celle'nin emrini yerine getirmek için e, <gülüyor> niyet şarttır. Yok, e, pardon. Allah azze ve celle'nin emrini yerine getirmek ibadettir. Ha? İbadet için de ne? niyet şarttır. Allah azze ve celle'nin peki emirlerinden bir tanesi elbiseyi temizlemek mi? Evet, elbiseyi temizlemek. He? Elbiseyi evet. temizlemek. Peki elbiseyi temizlediğin zaman sen bak buraya çok dikkat et. Başka bir yönden yaklaşıyorum. Elbiseyi temizlediğin zaman sen Allah Azze ve Celle'nin istediği o temizlenme olayı hasıl olmuş oluyor mu? Niyetsiz temizlendiği zaman elbise. Hissi olarak oluyor. Evet yani. oluyor. Peki ecir alıyor musun? Evet. Hayır ecir almıyorsun. Yağmur geldi temizledi sen elbiseni. Sen nerede ecir alacaksın? Birisi atmış. E, e, elbiseyi senden izinsiz çamaşır makinesine. Sen nereden ecir alacaksın? Ha? önemli olan o... E tamam. Kirli gitmiştir. Ki tamam kirlilik gitmiştir. Biz kirliliğin gidip gitmemesinden bahsetmiyoruz. Kirlilik gitmiştir. Ama sen ecir alır mısın? Ecir almazsın. Yani, ya bir insan süre, şimdi... Bir insan şimdi... Alman, Nasıl? Benim yani usulüm eğer ki niyet çarçsa... Hayır, şimdi usulü bakma sen. Şey Us ya bunun bunun bu cihetiyle usulle alakası yok. Senin şimdi niyetin olmadığı bir amele ecir alabilir misin? Hayır. Alamazsın. Tamam. Sen şimdi e, namaz hareketlerini spor niyetine yapsan ecir alır mısın? Alamaz. O zaman am e, o zaman ni ecir alman için niyet şart, doğru mu? Evet. He, ha, Hanifiler diyor ki bu cihette bize bir işgal yok. Diyor tamam. Sen diyor oy okuduğun ezandan, niyetsiz okuduğun ezandan izin almasın ama ezan sayılmış olur. Aynı temizlik meselesinde yağmur gelip de senin elbisesini temizledin mi o elbise temiz hükmündedir. Ha, ama sen ecir almazsın. Çünkü ibadetlerde, hanifler de ittifak etmiştir ki, cumhurda ittifak etmiştir ki niyet şart. Ama niyet amel için şart. Ama hangi amel için? Maksat olan amel için mi, vesile olan amel için mi? Baktığımızda vesile olan amel için de aslen cumhura göre şart değildir niyet. O zaman geriye ne tartışma kalıyor biliyor musun? Geriye başlı başına... Ezan ve kamet veya başlı başına taharet mesela bir ibadet midir değil midir? İşte tartışma orada. Şayet ibadet olunacağı ispatlar ispatlanırsa ezan ve ezan ve taharetin mesela başlı başına ibadet olunacağı ispatlanırsa Haniflere göre de Cumhur'a göre de niyet şart. Çünkü hepsi icma etmiştir ameller için niyet şart. Evet. Ama... Önemli olan bu başlı başına bir ibadet midir, katıksız bir ibadet midir, yoksa katıklı tabir sahipe bir ibadet midir? Katıklı ibadetten kastımız ne? Yani bu başlı başına bir ibadet değil, başka bir amele tabi olmakla birlikte ibadet. Mesela ezan, ezan namaza tabi olmakla birlikte ibadet. Taharet de keza namaza ne? Tabi olmakla beraber ibadet. Yoksa başlı başına bunlar bir ibadet değil. Ha, o zaman tartışılan konu burada namaz için mesela. Taharetin başlı başına bir ibadet olup olmaması veya namaz için ezanın başlı başına bir ibadet olup olmaması meselesi tartışılıyor burada. O yüzden biz bugün Hanefilerin getirdiği mesela bu itirazı ele bu itirazı ele aldığımızda bu itiraz neydi? Sen diyorlar ki ee, e, Allah, Allah azze ve celledin emrini yerine getirmek için elbiseyi temizlediğinde şayet senin niyetin işte Allah Azze ve Celle emretti. Ben de bu elbiseyi temizleyeyimse evet. Onda ne yaparsın? Onda muvaffak olmuş olursun, ecrini almış olursun. Ama bu demek değildir ki sen niyet getirmediğin zaman niyet getirmediğin zaman o amelin batılı olur. Bu demek değil. O yüzden diyor yağmur gelip senin elbiseni temizlediğinde veya yanlışlıkla pis elbiseyi hiç farkına varmadan diğer kirli elbiseler arasında bir tanesi gitmiş işte yanlışlıkla senin hiç niyetin olmadan ve temizlemiş makine onu. Aynı bu şekilde e, maksat gerçekleşmiş olur, istek gerçekleşmiş olur, murat hasıl olmuş olur ama ecir almazsın niyet gerçekleşmediği için. Aynı ezanda da bu şekilde. Bir insan e, talebesine ezanı öğretme niyetiyle namaz vaktinde ezan okusa sonra onu ezan sayabilir. Ecirini almaz ama. Çünkü ibadete orada ne? Ezanı vaktinde okuma ibadetine niyet etmediği için. Ecir almaz o ayrı. Biz onu kabul ediyoruz diyor. Niyet getirmediği için ecir almaz ama ne olur? Maksat yerine gelmiş olur burada. Aynı şekilde taharet vesaire e, diyorlar. O yüzden burada sadece geriye kalan tartışma Hanifilere şeyi razı ettirmek. Ezan başlı başına veya Kamet başlı başına veya taharet mesela başlı başına bir ibadettir. Bunu onlara ispatladığın zaman, bunu onlara ispatladığın zaman o zaman ne olmuş oluyor? Onlar da e, tabir sahize cumhurun safında e, bunu ne görmüş oluyorlar? E, cumhurun safında bunu e, başlı başına bir ibadet görerek e, niyeti Farz görmüş oluyorlar. O yüzden mesela Hanifilere yine baktığımızda mesela bir insan diyelim ki cünüp serinlemek için girdi suya. Denize daldı. Çıktı. Serinlemek için hiç niyetinde gusül falan yok. Çıktıktan sonra dedi ki aa ben dedi sabah cünüptüm. E az önce de suya girdim ben en iyisi bunu suya en iyisi ben bununla gusüle sayayım dersi olur. Çünkü neden? Gusül de nedir? Bir namaz için mesela namaz ibadeti için mesela nedir? bir vesiledir maksat değildir o yüzden niyet şart değil ama Allahu alem Allahu alem raci olan burada cumhurun görüşüdür yani bir insan bir insan hiç niyet getirmeksizin abdest azalarını kalben niyetini getirmeksizin sevinmek için abdest azalarını yıkasa veya serinlemek için denizin denize dalsa bu ne gusül yerine geçer ne de abdest ne de abdest yerine geçer keza ezan ve kameti öğretmek için birisini okursa o ne ezan yerine geçer ne de kamet yerine geçer yani namaz için okunmuş ezan ve kamet yerine geçmez. Çünkü neden? Allahu Alem hem ezan hem kamet hem de taharet ve diğer ihtilaf ettikleri bazı şeyler, ibadetler bunlar başlı başına nedir? Katıksız, maht bir ibadettir. O yüzden bunun en büyük en büyük delili ne? Biz bugün baktığımızda taharetin sadece kendisi için, sadece taharetin kendisi için bizzat birçok bir sürü delil zikretmekte. Mesela taharetin imanın yarısı olması gibi. Başlı başına bir fazilet zikretmekte. Keza biz geçen dersimizde kâmetin faziletini, ezanın faziletini, müezzinliğin faziletini vesaire anlattık. Bunların da hepsi bu, bu, bu türlü ibadetlerin katıksız başlı başına bir ibadet olduğunu gösterir. Biz bu naslarla e, bunların başlı başına bir ibadet olduğunu ispatladıktan sonra hemen gündeme hangi hadis geliyor? İnnemel a'malu innemel a'malu bin niyet veya bin niyet ameller niyetler iledir. Ameller niyetler iledir. O yüzden Allahu Alem raci olan burada, raci olan burada cumhurun görüşüdür. Şimdi ikinci meselemiz, e, ikinci meselemiz üzerinde ittifak edilen e, ezan lafızları, ezan sözleri meselesi. İkinci meselemiz üzerinde ittifak edilen ezan lafızları, ezan sözleri. Biz neden böyle bir başlık attık? Yani üzerinde ittifak edilen ezan sözleri neden dedik? Hemen zaten bu başlıktan şu anlaşılıyor ki demek ki bazı ezan sözleri vardır ki ezan lafızları vardır ki bazı şekliyle üzerinde ittifak edilmemiştir. Şimdi ezanın zaten lafızları belli. Allahu Ekber, Allahu Ekber vesaire gidiyorsun değil mi? Eşit ve la ilahe illallah falan. Sonuna kadar la ilahe illallah deyip bitiriyorsun. Şimdi bu ezanın lafızlarıdır. İşte Allah-u ile başlar la ilahe illallah biter. Bu ezan lafızlarında ittifak edilen noktalar var. Ve ihtilaf edilen noktalar var. Ama biz ikinci meseleyi sadece ittifak edilen noktalar üzerinde alacağız. Şimdi e, başlık atarak diyoruz ki ikinci meselemiz şu üzerinde ittifak edilen ezan nafızları, ezan sözleri. Şimdi dört mezhep imamı da Abdullah ebni Zeyd hadisinde gelen ezan nafızları üzerinde ittifak etmişlerdir. Abdullah ebni Zeyd hadisinde gelen ezan nafızları var. Abdullah ebni Zeyd hadisinde gelen ezan nafızları var. Bu Abdullah i̇bn Zeyd hadisinde gelen ezan lafızları üzerinde ittifak etmişlerdir. O da nedir? Bizim maruf bildiğimiz ki mesela şu anda Türkiye'de okunan ezan bu şekildedir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. al salâh. Hayyâle'l-salâh, hayyâle'l-felâh, hayyâle'l-felâh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah. Abla İbn-i Zeyd hadisinde geçen ezan lafızları bu şekildedir. Şimdi bunun üzerinde külli manada ne yapmışlardır? İttifak etmişlerdir. Yine bak devam ediyorum. Ahi şimdi bu ikinci mesele aslında. Çok önemli. Neden? Çünkü bütün ulemalar cihetinden ittifak edilen noktaları tespit ediyoruz. Bak bu basit bir şey değil. Bu çok önemli. Bunları muhakkik alimler eserlerinde belirtiyorlar özellikle. Tamam. Yani bu malumatlar e, zor bulunur. Her muhakkik alim bu malumatı vermez. O yüzden mesela e, muhakkik alimlerin bir kısmına baktığımızda özellikle bu nokta üzerinde duruyor. Hepsi vermiyor. O yüzden benim aldığım mesela e, muhakkik alimler e, takip ettiğim mesela gerek muhasır gerek de telif adı altında geçmişte yazılmış e, devamlı eserlerini takip ettiğim muhakkik bazı alimler bu noktaları veriyor. O yüzden her yerde bulamazsın. Bu noktalara dikkat et şimdi. Şimdi dedik ki dört mezhep imamı da Abdullah İbni Zeyd hadisinde geçen ezan nafızları üzerinde ittifak etmişlerdir. Ezan nafızını demin okudum. Şu, Türkiye'de de maruf falan ezan okuyuşu. Bu birinci ittifak edilen nokta. İkinci ittifak edilen nokta ki şu. Ulemalar ittifak etmişlerdir ki son kelime olan la ilahe illallah. Ezanın son kelimesi hangisi? Hangisi? He. He. İşte bu la ilahe illallah hariç. Bak. La ilahe illallah hariç. Ezan lafızı ezan lafızları ikişerlidir. İkişer ikişerdir. Bunun delili bak bunun delili nedir? Bukhari Müslümin rivayet ettiği Enes ibni Malik hadisidir. Ki bu ittifak edilen noktaları ihtilaf edilen noktaları açıkladıktan sonra daha iyi anlayacaksın inşallah. O yüzden buna delil olarak mesela Enes ibni Malik hadisi diyor ki Enes ibni Malik Umira Bilalun en yef'al ezane ve en yutira ikamete illa el ikame. Diyor ki Bilal ezanı ikişer ikişer dikkat et ezanı ikişer ikişer. Kameti de kameti de Kadı kâmeti salatu kısmı hariç teker teker okumakla emrolundu. Bu da ikinci ittifak noktası. Bak yine ulemalar ilim ittifak etmişlerdir ki ezanın sonundaki tek bir ikidir. Ezanın sondaki tekbir hangisi? Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah. Ezanın sonunda. Bir başında tekbir var. Nasıldı başındaki tekbir? Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Değil mi? Başlıyorsun ezana. Bu başındaki tekbir. Bir de sonunda ne var? hayal ala salah hayal ala salah hayya al falah hayya al falah. Sonra ne diyorsun? Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah. İşte o sondaki tekbir. O da ezanın sondaki tekbir denir ona. İşte alimler ittifak etmişlerdir ki ezanın sonundaki tekbir de ikidir. Burayı da anladık. İşte bütün bunlar imamların ittifak ettiği yerlerdir. Ancak ihtilaf ettikleri yerlere gelince şu şekildedir. Mesele şu şekildedir. Ezanın başındaki tekbirler dört müdür yoksa iki midir? Şimdi ikişerli olduğu tamam. 2-2. Ancak ezanın başındaki tekbir noktasıyla meseleyi ele aldığımızda ezanın başındaki tekbirler 4 müdür yoksa 2 midir? Bu birinci ihtilaf ettikleri husustur. Anladık? Ama icma etmişler o teksi 2 olanı da yani Enes bin Malik'in 2 olanı da ittifak etmişler ya. Şimdi biz dedik evet 2-2'dir iki, yani sen Allahu Ekber Allahu Ekber dersin doğru mu? Bu, bunu, bu nedir? İkidir. Allahu Ekber, Allahu Ekber dersin. Bu ikidir. Böyle bakacaksın olaya. Anladık? Evet. Ha. Ama başındaki tekbirlerin sayısını itibar aldığımızda biz diyoruz. Tamam mı? Evet. Ha. Tekbirler dört müdür yoksa iki midir? Bu birinci ihtilaf ettikleri husus. Bak bunlar bütün selefin ee, uç noktalarını tespit ediyoruz bu konuyla alakalı. Anladık mı? Bak bunlar ince noktalar. Tabir sayısı satır başlarını ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz burada. Bu birinci ihtilaf ettikleri husus. İkinci ihtilaf ettikleri husus ise Etterci'i et -tercih hakkındadır. Et tercihin de ne olduğu gelecek. Tamam. O zaman ihtilaf ettikleri de iki nokta varmış. Birincisi ezanın başındaki tekbirler dört müdür? Yoksa iki midir? Yani normalde Türkiye'de nasıl ezan okunuyor? Dörtlü. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak dört kere Allahu Ekber dedik. Sonra eşhedü en la ilahe illallah diye gidiyor. Böyle midir dörtlü müdür? Şu anki Türkiye'de de okunan odur. Yoksa iki, ikişerli midir? Nasıl? Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah diye gider. Yani başında ikilidir. Tamam. Bu şekilde mi yoksa dörtlü mü? Birinci hususu o zaman anladık değil mi? İhtilaf ettikleri husus. İkinci olarak ihtilaf ettikleri husus ise et tercih diye bir mesele vardır ezanda. Et tercih meselesinin de ne olduğu gelecek ileride. Dersimizin ilerleyen dakikalarında inşallah gelecek. Ama şurada şunu anlayacağız ki iki noktada ihtilaf var. Birincisi baş noktadaki tekbirlerin dört mü yoksa iki mi olduğu. İkincisi de tercih. Tercih sonundaki aynıdır tercih hakkında. O da ne olduğu gelecek. Peki neden bu ihtilafların sebebi ise şudur kardeş: Ezan hakkında gelen rivayetlerin farklı oluşundan kaynaklanmaktadır bu ihtilaf. Neymiş? Bak ihtilafın çıkış noktasının çıkış noktası şudur. Rivayetler. Yani tabir sayısı başrolde şu oynar. Bu ihtilafların sebebi bu konu konuyla alakalı, ciktedilen ihtilaflı konularla alakalı. Konular hakkındaki rivayetlerin farklı farklı oluşundan kaynaklanmaktadır bu ihtilaf. Demek ki rivayetler farklı farklı şeyler ifade ediyor. O yüzden biz İbn Abdül Bere baktığımızda İbn Abdul Bere el istiskarda diyor ki Bilal ve Ebi Mahzura'dan farklı yani diyor ki Bilal ve Ebi Mahzura'dan gelen farklı rivayetlerinden farklı rivayetlerden dolayı Fukahalar ihtilaf etmişlerdir. O yüzden biz Bilal, e, ezan hakkında kinaslara baktığımızda Bilal radıyallahu anhun ve yine Ebu Mahzura radıyallahu anh, yaptığı rivayetler etrafında döner ezan meselesi. O yüzden İbni Abdülber buna dikkat çekiyor. El İstiskar'da ki dev eserlerindendir. Biliyorsun İmam İbni Abdülber ee, Malik'in muvattasına şerh yazmıştır. Birisi temhittir, birisi el istiskardır. Temhid 36 cilttir bir baskısı. Yine istiskarda da e, yaklaşık o kadar da 20 cilttir vesaire. Bunlar dev eserdir. Ümmete imam olmuş hadis şerhlerinden bir tanesidir. Ee, ve Şeyhül İslam da e, icmayı en iyi bilen, e, ihtilafları en iyi bilen, e, yeryüzüne gelmiş alimlerden bir tanesi e, olarak zikreder İbn Abdülberi. İbn-i Abdülber işte selef büyüklerindendir, imamdır. O yüzden İbn-i Abdilber de el diyor ki, Bilal ve Ebi Mahzura'dan gelen farklı rivayetlerinden, farklı rivayetlerden dolayı fukahalar ihtilaf etmişlerdir diyor. Demek ki ihtilafın çıkış noktası Bilal ve Ebi Mahzura radıyallahu teala anhumadan gelen farklı rivayetlerden dolayı kaynaklanmaktadır. Şimdi bunu anladıktan sonra diyoruz ki cumhur ulemaya göre, ki bunlar Hanefilere, Şafilere ve Hambelllere göre, Cumhur Ulema'ya göre. Bu üç mezhebe göre. Az önce zikrettiğimiz Abdullah İbni Zeyd hadisi var ya. Abdullah İbni Zeyd hadisi. Evet. Hani okuduk ezanı, Allahu Ekber, Türkiye'deki okunan ezan var ya. Evet, dört. Ha, dersin başlarında. İşte o ee, Abdullah İbn Zeyd hadisinden dolayı ezanın başındaki tekbirlerin sayısı dörttür demişlerdir. Cumhur Ulema'ya göre dörttür bu tekbirlerin sayısı. Ancak Müslim'de geçen yani Müslim'deki Ebi Mahzura hadisinden dolayı ezanın başındaki tekbirleri bazen iki kere okumak sünnettir. Bak bu rivayet Müslim'de Ebi Mahzura hadisidir. Bu rivayetten dolayı bazen dikkat et her zaman değil bazen iki kere okumak sünnettir. Yani ezan şöyle okulur. Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü ve la ilahe illallah devam edersin. Yani baştaki Allahu Ekber Allahu Ekber şeklindedir. Müslim'deki Ebu, Ebu Mahzur hadisi aynı bu şekildedir. Nebi sallallahu aleyhi ve ona ezanı öğretiyor ve işte az önce okuduğum şekilde öğretiyor. Diyor ki: "Allahu ekber, Allahu ekber, eşhedü en la ilahe illallah." Yani başındaki tekbir iki kere zikrediyor. Ve Medine ehlinin Medine ehlinin de ameli bu şekildedir. O yüzden baktığımızda zaten İmam Malik burada iki kere olduğunu söylemiştir. O yüzden biz ne dedik? Cumhur'a göre ki bu cumhur Hanifi, Şafilere ve Hanbelilere göre dörttür. Ama biz baktığımızda Medine ehli, Medine ee, e, alimlerinin e, ameli daha çok iki üzerinedir. O yüzden İmam Malik de Maliki mezhebi de iki tercih etmiştir. E, bu rivayetten dolayı. Ki başka e, getirdikleri deliller de var. Ancak dörtlü tekbir, dörtlü tekbir ki buna terbiye denir. terbiye Terbi'a dört demek. Tercih ile karıştırma. Bak daha tercihi anlatmadık. Az önce dedik ya ihtilafın noktalarından bir tanesi de tercih diye bir şey var. Ondan bahsetmiyorum. Terbi'a dörtlü demek. 4'ten geliyor terbi. Dörtlü demek. O yüzden diyorlar ki ancak dörtlü tekbir ki buna dedik terbi denir. Ee, bu cumhur ulemanın seçtiğidir. Ancak ne? Malikiler gibi bazen ikileye bilmek yani ikilemek, tekbir iki kere zikretmek nedir? Sünnettir. Ama ee, am ancak biz burada ne diyoruz biliyor musun akhi? Allahu alem. Burada dörtlü tekbir ki dedim, dediğimde dediğim gibi buna terbiye denir. Dörtlü tekbir daha meşhurdur. Dörtlü tekbir nedir? Naslara baktığınızda daha çoktur, daha yoğundur, daha meşhurdur. Hatta baksana daha e, tabire sayısı ilginç bir şey söyleyeyim. Dedik ya dörtlü tekbir Naslarda daha meşhurdur ki ikili de olmuştur. Biz Ebi Mahzura hadisinin bazı rivayetlerine baktığımızda ki Ebi Mahzura hadisinde iki olarak geçiyordu dedik doğru mu Müslim'deki? Evet. İşte biz Ebi Mahzura hadisinin bazı rivayetlerine bile baktığımızda dörtlü şeklinde gelmiş olduğunu görüyoruz. ki ya ikili nerede geliyor Ebi Mahzura hadisi? Evet. O yüzden biz Ebi Mahzur hadisinin başka rivayetlerine baktığımızda dörtlü olarak geldiği de var. O yüzden Ebi Mahzur hadisi her ne kadar ikili gelse de bazı rivayetlerinde dörtlü gelmekle birlikte ve diğer sahabelerden de dörtlü gelmekle birlikte biz meseleyi ele aldığımızda dörtlü tekbirin dörtlü tekbirin ikili tekbirden çok daha meşhur olduğunu görüyoruz. O yüzden cumhur ulema ne demişti? Hanefi ve Şafiler ve Hanbeliler ne demişti? Dikkat et. Ezan sadece dörtlüdür dememişlerdi. Ne demişlerdi? Racı olan ezan dörtlüdür ancak demişlerdi. Müslim'de geçen Ebi Mahzur hadisinden dolayı bazen iki kere okumak sünnettir demişlerdi. Bu da işte cumhur ulemanın bu görüşünün ne kadar muhakkak tahkik edilmiş bir görüş olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi üçüncü meselemize geliyoruz. Üçüncü meselemize. Bu da kâmetin lafızları meselesi diye ele alıyoruz. Şimdi tabir sahihse. Ezanı bir, kenara, e, aldık, e, ezanı bir kenara aldık mesele olarak. Ezanı bir kenara aldık ki birazdan yine ezanın bazı noktalarına değineceğiz ama 3. Mesele, de e, e, mesele olarak Ezanın 3. mesele olarak tabi tercihe geleceğiz birazdan. 3. mesele olarak ancak şu an Kâhmet'in lafızları diye ne yapıyoruz? 3. meselemize giriş yapıyoruz. Şimdi e, ilim ehli ittifak etmiş ki Yine dikkat et bak aynı ezanda ne yapmıştık? İtt ittifak edilen hususlara parmak bastık. Yine ihtilaf edilen hususlara parmak bastık. Aynı şekilde bunu e, şimdi kamette e, inceliyoruz. Ama dikkat etmemiz gerekir. Şimdi ilim ehli yine bak dikkat et. ittifak etmişlerdir ki kametin lafızları ezanın lafızlarının aynısıdır. Bak lafız olarak aynısıdır ha. E, yani sayı olarak demiyorum ha. Yani onda da Allah ekber diyorsun onda da Allah'a ekber. Anladın mı? Lafız olarak. İlim ehli ittifak etmişlerdir ki kametin içerisinde yer alan lafızlar ezanın içerisinde la yer alan lafızların aynısıdır. Dediğim gibi bak sayı olarak söylemiyorum. Lafızların bizzat kendisi olarak söylüyorum. Sadece fazla olarak kamette fazla olarak hayya alal felah lafzından sonra kadı kametis salatu lafzı vardır. Anladık mı buraya kadar? Evet anladım. Heh. Şimdi kamet lafızları hakkında ihtilafı biz ittifakı ele aldığımızda, ittifak noktalarını tekrar ele aldığımızda diyoruz ki, Alimler ittifak etmişlerdir ki, kametin sonundaki tekbirlerin sayısı ikidir. Doğru mu? Bak birinci ittifakı anlattık. Dedik ki ittifak etmişlerdir ki kavmetin lafzı ezanın lafzıyla aynıdır. Ancak fazla olarak kad salatu lafzı vardır. La ilahe illallah'tan önce hayya alel felah'tan sonra. Tamam. Nasıldı Kamet Mesela bir, bir şeklini okuyalım ki farklı şekilleri de var. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya al salah. Hayanel falah, kad kâmeti s kad Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah. Tamam, bu kâmet. Şimdi burası ittifak edilmiş nokta, ezanla kâmet lafızları aynı. Ancak dedik ki, bu birinci ittifak noktası. Yine ittifak noktalarına devam edecek olursak, Alimler ittifak etmişlerdir ki kâmetin sonundaki tekbirlerin sayısı ikidir. Neydi kâmetin tek, e, sonundaki tekbirler? <gülüyor> Allahu ekber, Allahu <gülüyor> ekber, Allah'u Allah'u eşhedü, la ilahe illallah, eşhedü, illa enne Resulullah, salah, salatu, salatu, Allahu ekber, Allahu ekber. İşte burası. Burası ikidir. Tamam. Evet. Bu da yine ikinci nokta ittifak edilen. Yine İttifak etmişlerdir ki alimler. Kâmetin sonundaki la ilahe illallah lafzı tektir. Tamam. tamam. Bunun dışındaki noktaların hepsinde ise ihtilaf etmişlerdir. Kâmet hakkında. Birinci görüşe göre ki bu cumhurun görüşüdür. Kâmetin lafzı şu şekildedir ahi. Kâmetin baş tarafında ve son tarafındaki tekbirler var ya. Kâmetin baş tarafında ve sonundaki tekbirler ve kadı kâmeti salatu lafızları ikişerli, geriye kalan lafızları ise teklidir. Bak birinci görüş. Tekrarlıyorum bunu. Bak birinci görüşe göre kadı kâmet e, birinci görüşe göre kâmetin baş tarafında yer alan ve sonunda keza sonunda yer alan tekbirler ve de kadı kâmeti salatu lafızları. Bu üç yer iki şerlidir. Geriye kalan lafızları ise teklidir. Yani nasıl olmuş oluyor o zaman bu sıfata göre? Şu şekilde. Allahu Akbar, Ekber, Akbar. u Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammed Resulullah, Hayyâlel-Salâh, Hayyâlel-Felâh, Kad-ı Kâmet-i S-Salâh, Kad-ı Kâmet-i Ekber, allah Ekber, La ilahe illallah, Tamam. Bu birinci görüş. E, i̇kinci görüşe göre ise kâmetin başındaki tekbirler dört, bak kâmetin başındaki tekbirler dört, sonundaki la ilahe illallah lafzı tek, geriye kalan lafızları ise ikişerlidir. Tekrarlayayım bunu. İkinci görüşe göre ki bu Hanifilerin görüşüdür. Kamet'in başındaki tekbirler 4. Sonundaki la ilahe illallah lafzı tek, geriye kalan lafızları ise ikişerledir. O yüzden şu anda Türkiye'de okunan kametler bu şekildedir zaten. O da nasıl oluyor? Allahu ekber Allahu ekber Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en Muhammedur Resulullah Eşhedü en Muhammedur Resulullah Hayya al-salah Hayya al-salah Hayya al-falah Hayya al-falah Allahu akbar, Allahu akbar. la ilahe illallah Anladık mı Anladım. ha Üçüncü görüşe göre ise akı. kametin başındaki ve sonundaki tekbirler hariç dikkat et. kametin başındaki ve sonundaki tekbirler hariç geri kalan nafızları teklidir. Yani baştaki o zaman ikişerli oluyor. Son e, tekbirler geriye kalan da ne oluyor? Tekli. Evet. Bu da Malikilerin görüşüdür. Anladık? Peki bu nasıl oluyor? Oku bakalım yakaladın mı mantığı hadi. Ben sana okumadan sadece ee, noktaları söylüyorum. Sen bunu doğru bir şekilde tasavvur etmeye çalışarak oku bakalım. Bir daha söylüyorum sana. Kâhmet'in başındaki ve sonundaki tekbirler hariç. Hariçten kastımız yani bunlar ikişerli tamam mı? Tamam. Kâhmet'in başındaki ve sonundaki tekbirler hariç geri kalan lafızları teklidir. Oku bakalım şimdi. İlahe İlahe Eşhedü Resulullah Hayyâle salâh, salâtu, Allahu ekber Allahu ekber La ilahe Şimdi bunun ilk ezan ilk kâmetle birinci görüşte ne farkı kaldı? Hiçbir fark kalmadı. Ee, o ben ittifak diyecektim. Senin... İttifak Ama sen hata yaptın. Sen hata yaptın. Neden? Çünkü sen benim söylediğim cümleyi motamato mota uygulasaydın is isabet ederdin. Neydi benim cümlem? Başındaki tekbirler ve sondaki tekbirler hariç gerisi tekle. Ama sen kalka meti salatu iki kere okudun. Anladın mı? Evet. He, o yüzden o yüzden Malikilere göre bu şekildedir. Bak. Allahu akbar, Allahu akbar, Eşhadü en la ilahe illallah. Eşhadü enne Muhammeden Resulullah. Hayya salah, hayya alel Kad kâmeti salat. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilahe illallah. Yani kad kâmeti salatı da bir kere söylüyorlar. Anladık mı? Evet. Şimdi bu bütün görüşleri anladıktan sonra diyoruz ki ancak Allahu Alem Birinci ve ikinci görüşü yani deliller birinci ve ikinci görüşü desteklemekte sadece. Tamam. Yani Allahu Alem burada Sünnet'te varid olan birinci ve ikinci görüştür. Yani ya bugün Türkiye'de okunan Hanifilerin okuduğu gibidir ya da işte dediğim gibi o ilk görüştür. Ancak dediğim gibi bu iki görüş var ya, bir ve ikinci görüş dedik ya, e, bu evet. sünnette var ancak buna ne denir? El-ihtilafu et-tedâdı Birbirine zıt ihtilaf mı denir? Hayır. Ne denir buna? El-ihtilafu et-tenevvû Çünkü çeşitlilik ihtilafı denir. Anladık mı? Çünkü ihtilaf iki kısımdır. Bir, eee bir nedir? Birbirine zıt olan ihtilaf. Yani iki görüş var birbirine zıt. Bir de ne ihtilafı var? Tenevû ihtilafı var. Çeşitlilik. Yani Resulullah bazen onu yapmış. Bazen ne? Onu yapmış. Anladık mı? O yüzden birinci ve ikinci görüşü Naslar desteklemekte. Ancak üçüncü görüşü Naslar pek desteklememekte. O yüzden Allahu Alem raci olan bir ve ikinci görüşün varid olduğudur. Ve bu ihtilaf Ettenavvuh çeşitlilik ihtilafıdır. O yüzden biz Müsunet'te, Ebu Davud'ta, Tirmizi ve İbni Mace'deki mesela Abdullah İbni Zeyd hadisine baktığımızda bu maruf olarak bunu görüyoruz. Bir ve ikinci görüşü mesela. Birinci görüş olarak mesela baktığımızda Abdullah İbni Zeyd hadisinde görüyoruz. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem diyor ki e, وَتَقُولُ اِذَا اَقَمْتَ السَّلَاتَ diyor. diyor ki Eee Kavmeti öğretirken diyor ki namaza kalktığında şöyle dersin diyor. Allahu u Ekber, Allah-u Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, iya alessalaha, iya alelfelah, kad kavmeti salatu, kad kavmeti salaha, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, la ilahe illallah. Bunu dersin diyor, öğretiyor. Yine az önce zikrettiğimiz mesela Bukhari Müslim hadisini hatırla. O da bunu gösteriyor. Mesela neydi Enes İbni Malik'ten geliyor. Ne diyordu Enes İbni Malik? Ee, radıyallahu anh diyordu ki اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ اِلَّا şey Bilal ezanı ikişer ikişer kâmeti de ne? kad kâmeti salatü kısmı hariç teker teker ne? E, okumakla ne oldu? emrolundu. İkinci görüşün delillerine biz baktığımızda ki ikinci görüş de bugünkü hanifilerin onu da tercih etmiştik dedi ki bir ile ikinci görüş raci bir birinci görüşün delillerini saydık. Şimdi ikinci görüşün biz delillerine baktığımızda ki günümüzdeki Hanefilerin uyguladığı, Türkiye'de şu an uygulanan e şekliyle baktığımızda bunun bunların delillerine baktığımızda bu da yine Abdullah İbni Zeyd'den geliyor. Diyor ki: "Kâne edânu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem şef'an şef'an fi'l ezâni ve'l ikameti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ezanı da kameti de ikişer ikişerdi. Yani ezanla kameti ne yapıyor? birbirine müsavi kılıyor. Anladın mı? Evet. Yine biz Esved İbnu Yezid'den gelen rivayete baktığımızda diyor ki En Bilalen kana yusenni el ezane ve yusenni el ikamete ve enhu yebda'u bit tekbiri ve yahtimu bit tekbir. Diyor ki Bilal ezan ve kameti ikişerli okur. Bak, ezan ve kameti ikişerli okur ve tekbirle başlar ve tekbirle ne yapardı? Bitirirdi. Hani o son tekbirler diyoruz ya. O, e, bu, bu hadise mesela baktığında işte Dârekutni'de işte Abdurrezzak'ın musannafında görürsün sahiptir Ve İmam Ahmed olsun, ondan sonra İshak eee e, e, e, e, İbn Rahawaye olsun, e, işte İbn Huzeyme, ondan sonra İbn Cerir, İbn Teymiyye gibi daha başka da alimler de var. Birçok alim de ne, Bunu bu görüşü desteklemiştir. Ee, bu görüşü ne yapmıştır, desteklemiştir. Şimdi dördüncü ve son meselemize geldiğimizde, e, bugünkü dersle alakalı tabii, dördüncü son dördüncü ve son meselemize geldiğimizde bu mesele şu, ezanın e, sıfatı, ezanın şekli meselesi. Şimdi biz ihtilaf edilen noktaları, ihtilaf edilen ve ittifak edilen noktaları e, belirttik e, dersin başlarında dikkat edersen. Yani tamamıyla bir ezan şeklinden bahsetmedik, doğru mu? Ve bunları ispatlamaya çalıştık, alemlerin görüşünü e, zikrettik. Ancak dördüncü meselemizde ve son meselemizde ezanın sıfatının şeklinden bahsedeceğiz. Ezanın sıfatı yani ezanın şeklinden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle gidiş yapalım. Diyoruz ki ezanın sıfatı 15 kelime şeklindedir. Bak ezanı sayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber 2. Doğru mu? Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber 4. Eşhedü en la ilahe illallah 5. Eşhedü en la ilahe illallah 6. Eşhedü en Muhammed er Resulullah 7. Eşhedü en Muhammed er Resulullah 8. Ee hayya'l salah 9. Hayya'l salah 10. Hayya'l falah 11. Hayya'l falah 12. Allahu ekber Allahu ekber 14. La ilahe illallah 15. Anladık? Ha, o yüzden diyoruz ki ezanın sıfatı 15 kelime şeklindedir. Bunu şimdilik böyle bileceğiz. Baş tarafında etterbi' tercih değil bak daha ona hala gelmedik. Etterbi yani dörtlü tek bir getirip et tercih yapmaksızın. Tamam? Bak başında dikkat et. Başında etterbi yapıp ezanın ortasında et tercih yapmaksızın meseleyi ele aldığında bu şekilde deresin. Çünkü neden? Birazdan başka görüşe geleceğiz. Hem başta terbi yapmıyor hem de ortada tercih yapıyor. Tamam. Ne dedik? Bak başa alıyorum. Ezanın sıfatı dikkat et. 15 kelime şeklindedir. Baş tarafında terbiye yapıyorsun. Bak yapmıyorsun demiyorum. Terbiye. Yani dörtlü. Tekbiri dörtlü getiriyorsun. Ve ezanın ortasında e, tercih yapmıyorsun. Tamam. Demek, neden özellikle bunu belirttim? Çünkü bir görüş var ki gelecek... Başında et, bu tam tersi diyor ki başında et terbi yapmıyorsun, ortada et terci yapıyorsun diyecek. Nedir bunlar gelecek? Şimdi bu ikinci söylediğime gelmeden önce birinciyi işliyoruz. Ne, ne dedik? Ezanın sıfatı 15 kelime şeklindedir. Baş tarafında terbi yani dörtlü tekbir getirip et terci yapmazsın. Ezanın ortasında da et terci yapmasın. Bunun delili ahi. Az önce geçen Abdullah İbni Zeyd hadisidir. Ne, ne şekilde? Az önce okuduğumuz Allahu Ekber, Allahu Akbar saydık. Doğru mu ezanın sonuna kadar? Evet. 15 kelime. Bu Abdullah İbni Zeyd hadisidir ki biz bunu dersin baş taraflarında söyledik. Bu Hanifilerin ezan şeklidir kardeş. Hanifilerin ezan şeklidir. Ve şu anda Türkiye'de okulan da bu şekildedir. Ve toplam 15 kerimedir. Malikilerde ise... Ağhe, Malikilerde ise ezan 17 kelimedir. Malikilerde ise ezan 17 kelimedir. Dikkat et. Hocam, hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bu Abdullah İbn Zeyd'in ezan hadisi yani siz dedinizce ya, bu hanifilerin ezandır. Evet. Al. Daha önce dediğiniz hiçine bu ittifak edilen ezan şekli, Abdullah İbn Zeyd'in ezan şekli ittifak edilen. Hani orada Bak orada, orada bak şimdi biz ittifak edilen noktaları söyledik. Doğru mu? Evet. Ha, biz burada söylediğimiz ezanın neyle alakalı? Az önce de yine aynı şeye düştük yani. Neyle alakalı? Lafızlarıyla alakalı. Anladık mı? Yani bu şekilde lafız. Bunda ittifak etmişler midir alimler? İttifak evet. ittifak etmişler. Ama bu görüşte var mı? Şimdi söyleyeceğimiz görüş. Evet, var. var Anladık mı? Olay bundan ibaret yani. O yüzden malikilere göre ne? Ezan 17 kelimedir. Yani sen burada tenevvuh kısmını ele al. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu anlamam lazım. Abdullah bin Zeyd'den yani başka bir hadis de var. E kardeş zaten, zaten biz şu an, an 17 yani. biz şu anda zaten ezanın 17 ezan 17 kelimedir derken malikilere göre zaten onların delillerini sayacağız. Daha oraya gelmedik biz. Tamam. Anladık. Şimdi malikiler de dedi ki ezanın lafzı 17'dir. Baş taraftaki tekbirlerin sayısı 2'dir. Tamam? Bunun yanı sıra e, tercih yapılır demişlerdir. Bak fark bu. Demişlerdir ki ezanın başındaki ne? Tekbirlerin sayısı 2'dir. Yani şöyle ezan okuyacaksın. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü ilahe illallah. Eşhedü ilahe illallah. Böyle gideceksin. Başta iki kere. Tamam? Tamam. Ama yahu biz dedik ki Maliki ile Hanifilere göre ezanın lafsu 15 başta 4 tekbir getiriyorlar. Ama Malikilere göre 17 başta 2 tekbir getiriyorlar. Halbuki matematiksel olarak Zahiran baktığında daha az olması gerekir. Doğru değil mi? Yani Evet. Ha. Ama neden biliyor musun? Neden 17? Çünkü onlar tercih yapıyorlar. İşte tercihe şimdi geliyoruz. Bak şimdi. Tercih ne? Anlaman için ezanın içerisinde anlatıyorum sana tercih. Tamam mı? Tamam. Şimdi. Şöyle ezan okuyorlar. Malikler. Allahu akbar, Allahu akbar. Bak iki kere oldu. Doğru mu? Evet. Eşhedü en la ilahe illallah Allah Pardon bak burayı e, yanlış yaptım. Ezanlarını yanlış yaptım. E, başa alıyorum. Düzeltiyorum. Şimdi şöyle ezan okuyorlar. Şimdi sesimi biraz yükselteceğim ki anla diye. Çünkü sesinin yükselmesiyle alakalı bu konu. Şimdi ezanı biraz yüksek sesle okuyorum. Anla diye. Allahu akbar. Allahu akbar. İki oldu doğru mu? Sonra bak sesimi kısıyorum kendime ve etrafımdaki böyle birkaç kişiye duyuracak kadar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. 4 oldu doğru mu? Evet doğru. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kaç oldu? 6. 6. Bu son okuduğum kısımları sessiz okudum doğru mu? Evet. Kim duyacak onu? Ben. En fazla yanımda bir iki kişi duyar. Yani sesimi yükseltmeyeceğim. Kendime söylüyormuşum gibi. Tamam. Sonra başa alıp sesimi yükseltiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Kaç oldu? Sekiz. Sekiz oldu. Eşhedü Muhammed Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kaç oldu? On. On. Hayanel Salah Hayanel Kaç oldu? Hayanel Felah Hayanel falah, Kaç oldu? Allahu Akbar Allahu Akbar Kaç? La ilahe illallah Kaç oldu? 17. İşte bu şekilde. O zaman tercih neymiş onlarda? Tercih İki kere Allahu ekber dedikten sonra Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en Muhammed er Resulullah, Eşhedü en Muhammed er Resulullah diyorsun. Sesini yavaşça kendine duyuracak kadar söylüyorsun. Sonra sonra normal ezana dönüyorsun. Tek yüksek sesle Eşhedü en la ilahe illallah orayı başa alıp tekrar ne yapıyorsun? Sesli bir şekilde söylüyorsun. Böylece ne oluyor? 17 kere. Tamam Bu da Malikilerin görüşü. Şafilere göre ise Ezanın lafızları on dokuz kelimedir. He? On dokuz. On dokuz kelimedir. O da nedir? Şimdi, Malikilerin az önce okuduğum ezanı aklında mı? Evet, aklında. Aklında. Kaç kelimeydi? On yedi. Başındaki tekbirler kaçtı? İki. Tekbiri dört ile kaç oldu? 19. İşte şafilerin ezanı, malikiler gibi sadece başındaki tekbirler 2 değil. 4. Böylece ne oluyor? 19. Sünnetin hepsi de şey e, bu görüşlerin hepsini de sünnet ne? Sünnet destekliyor. O yüzden Allahu Alem bu konuda raci olan hepsinin de sünnette bir vecihi sünnette bir vecihi vardır. O yüzden biz inşallah e, zaten şu an 4 meseleydi ya önümüzdeki derste dersten itibaren e, nasları tabi uzatmıyoruz. Özümüz, önümüzdeki derslerden itibaren inşallah kaldığımız yerden e, devam edeceğiz ve meseleleri e, işte 5. mesele, 6. mesele şeklinde e, devam ettireceğiz inşallah. Vallahi alemi sallallahu aleyhi Muhammedin